gerektirecek bir durum oluyor. Ee, biz sadece cuma namazı diye e, aldığımız zaman işte cuma namazı günün bilemedin yarım saat bir saatini alır. E, artı e, cuma namazına gidemeyenlerin gitmeyenlerin mesela hanımların e, cuma günüyle ilgili e, bilgilerden e, veyahut cuma günüyle alakalı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 resmi tadil günü olarak kullanılım mı diye karar etseler cuma gününü resmi tatil yapsalar bunda bir sakınca olmaz. Ama cuma gününün Kur'an-ı Kerim'deki önemi hadis-i şerifteki önemi vesaire toplandığında bu da bizim tatilimiz olsun denirse ve bu <gülüyor> Hristiyanlar pazar gününü Yahudiler'de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 Namaz bitiyor. yani namaz bittikten sonra Fen teşrufu fil ad ve tevmin faddillah ayet devam ediyor. Yani cuma saatinde önce min yümül cumati fesauladikillah ezan saatinde o gün hemen namaza koşun. Yani alışverişi bırakın manasında. Feyda kudiyetü's sala namaz kılındığı zaman yani namaz kılınmış ise eğer bitti yani göreviniz bittiyse fen teşrufu fil dolaşın, yayılın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 farklı bir namaz. Mesela bu hadislerden bir tanesini e, cuma namazının önemini anlatan Buhari'den bir tanesini alalım. Buyruğu Aleyhisselam Efendimiz Selman Radıyallahu Nihayet etmiş. Men yutesele yawmel cum'ati kim cuma günü gusle derse cuma günü diye gusle derse fe te min tuhrin. ve becerebildiği kadar güzel temizlenirse ثم دهن من دهنه او طيب güzel koku sürünür ya da evde hangi koku varsa ondan sürünürse thumma raha ila cumati ve cumaya giderse valem lem yufarrik baynasnaynih cumada da iki kişinin arasını açmazsa thumma salla ma bada lahu ve kılabildiği kadar da namaz kılarsa fe iza haraca el imam ansa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 Yani evine geri göndermek içindir. E, hutbe de çok önemli. Hutbe ile ilgili ayrıntıda da göreceğiz. Bir başka mesele e, becerebildiği kadar da e, banyo yapmış, temizlenmiş, güzel koku sürmüş Müslüman'dan söz ediyor. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz. Bu sahih hadis-i şeriften yaptığımız bir alıntı Cuma günü içerisinde e, Cuma gününün önemli işlerinden biri olan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 boş geçirmemesinin nedenleri konusunda ikaz etmektedir. Cüdd demek ki dünyanın sonu kıyamet bir cuma günü gerçekleşecek. Küçük bir hatıramı zikredeyim. Hocamada rahmete vesile olsun. Abdülfetta Ebû Guddâ hocam rahmetullahi aleyh asrının muhaddisi, Allah dostu insan, alim bir İstanbul gezisi esnasında eee Fatih'e bir yere gidiyorduk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 Bilhassa Cuma gününü Cuma namazını dikkatli geçirmesini istemektedir. Burada meşhur bildiğimiz e, Ebu Derda Radıyallahu Selman ile olan e, muhabbetini biliyoruz. Ebu Derda Radıyallahu anh, Cuma gecesi sabaha kadar ibadet ediyormuş. Cuma günü de uyuyormuş. Bir seferinde de eve gelip e, Selman Radıyallahu ziyaret etmiş. Nerede uyuyor demişler. Niye uyuyor? E, gece ibadetle meşguldü diye.